Kıymetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diyar TV'den selamlarımızı, muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bir Söz Hakkı programımızda efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah hamdolsun. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamdedilmeye layık olan O'dur. Sözün başında, sözün sonunda hamdedilmeye layık olan Rabbimizdir. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendimiz öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Hamdolsun. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun Efendimiz. Efendim, efendim balı kesirden metin çamaşırı <gülüyor> oldu. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam. Muhterem hocamıza ve sizlere hürmet ve muhabbetimi arz ederim. Büyü ve büyücüler hakkında bilmemiz ve yapmamız gerekenleri izah eder misiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. billahi Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiye vel mürselin. Ve ila cemil evliye velhamdülillahi ya Rabbil alemin. <gülüyor> Büyü ve Büyücüler Büyü demek olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek demektir. Firavun'un büyücüleri nasıl ki iplerini attılar bakanlara, seyredenlere yılan gibi göründüğü buyurdu. Ayet-i Kerime'de İpi yılan gibi göstermek. Olmayan bir şeyi tersine göstermek, yokmuş gibi göstermek olan bir şeyi başka bir türlü göstermek demektir büyü. İki türlü büyü vardır. Bir böylesine gözü yanıltıp büyü yapmak vardır. Bir de manevi büyü vardır. Mesela Firavun Hz. Musa'ya büyücü dedi. Aynı şekilde müşrikler, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a büyücü dediler. Sihirbaz dediler, büyücü dediler, mecnun dediler. Şu anda büyü var mıdır? Elbette ki büyü vardır. Eğer birileri batılı hak diye gösteriyorsa, asıl büyücü odur. Doğruyu yanlış diye gösteriyorsa, yanlışı doğru diye gösteriyorsa, asıl büyücü odur. Allah'ın doğru dediğine yanlış deyip Allah'ın ayet kelimede kerimede buyurduğu gibi Onlar Ayetlerimizle mücadele ederler Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için mücadele ederler Sirat-i müstakimi Yanlış diye Eğri diye Dost doğru yolu Eğri diye Gösterirler Bunlar büyücüdür Eğer Birilerini görsek, batılı hak diye gösteriyor, haklı batıl diye gösteriyor, doğruyu yanlış, yanlışı doğru diye gösteriyor. Bununla beraber eğer haklıyı haksız, haklıyı zalim diye, zalimi de haklı diye gösteriyorsa o büyücüdür. Allah ayet kerimede, büyücüler iflah olmaz dedi. <gülüyor> Felaha ermez, iflah olmaz velaha ermez, kurtuluşa ermez. Onların kurtuluşu yoktur dedi. Bunu müminler de yapıyor mu? Evet, bunu müminler de yapıyor. Etrafımızda birçok insanı bu şekilde büyücü olarak görebiliriz. Büyü yapanlar olarak görebiliriz. Allah'ın hak dediğine batıl diyorsa, Allah'ın yapın dediğini ciddiye almayıp sanki... Yapılmasada da olurmuş gibi takdim ediyorsa, bu durumda o büyücüdür. O iflah olmaz demektir. Felaha ermez, kurtuluşa eremez. Saadete eremez. Allah kıyamet yerini anlatırken, müminlerin felaha erdiğini, eğer felah yoksa, felaha ermediyse, bu durumda onu cehennem bekliyor demektir. Onun için ne söylediğimize, ne düşündüğümüze bakmamız gerekir. Acaba biz de o büyüye kapılıyor muyuz? Başkasının yaptığı büyüye kapılıp biz de onun söylediğini söylüyor muyuz? İnsanlık olarak, ümmet olarak, müminler olarak bizim büyüye böyle bakmamız gerekir. Yoksa sadece büyüler böyle büyü yapar, olmayan bir şeyi varmış gibi gösterir, olmamış bir şeyi olmuş gibi düşündürür büyünün işi bu. Büyüyü böyle anlamak gerekir. Bunun içinde Allah'a sığınmak gerekir. Felak ve Nas Suresi Allah'a sığınma sureleridir büyülerden, büyücülerden, öfürükçülerden. Buna beraber manevi olarak büyü yapanlardan korunmak için mutlaka Felaq ve Nas suresini okumamız gerekir. Anlamını bilerek, Rabbimize sığınarak ayet-el okumamız gerekir ki sığınabilelim, korunabilelim. Yoksa onların tuzağından kurtulamayız. Onların büyüsünden kurtulamayız. Eğer Allah'ın nazarıyla nazar eder, vahiyle bakarsak hiçbir büyücünün büyüsü bize tesir etmez. Bize Batılı hak diye göstermez, gösteremez. Batılı haki da batıl diye gösteremez. Yok eğer Allah'ın nazarıyla nazar etmesek, Allah'ın vahyiyle bakmasak, Resulüyle bakmasak, <gülüyor> biz de bir de bakarız ki, birilerinin büyüsüne kapılmış, peşinden gidiyoruz. Allah bizi kendisini büyüden, muhafaza edenlerden eylesin, Amin. büyülenen kullarından eylemesin, Büyü yapanlardan eylemesin inşallah. Amin. Evet. Efendim İzmir'den bir izleyicimiz kendim terzilik yapıyorum. Gelen 17-18 yaşında gençler illa diyorlar pantolonlarımızı dar paça yap. Bu şekilde yapmam dinen günah mıdır? Herhangi bir mazduru yoktur. O kendi işini yapıyor. Elbiseyi dikerken nasıl dikilmesi Dikilmesini istiyorlarsa öyle dikmesi gerekir. Bunun için ona herhangi bir sorumluluk yoktur. Yani herhangi bir marangoz bir masa yaptığında onu götürüp hayır bir işte de kullanabilirler, şer bir işte de kullanabilirler, günah bir işte de kullanabilirler. O nerede kullanacaksın diye soru soramaz. Böyle bir hakkı yoktur. O sadece yaptığı işi en güzel şekilde yapmaya çalışır. Herhangi bir sorumluluk yoktur inşallah. Efendim, Batman'dan bir izleyicimiz. Nasıl iffetli oluruz? Hem erkek için, hem kadın için. Evet, iffet. İffet iki türlüdür. Hangi soru sorulursa sorulsun, mutlaka onun bir zahiri tarafı, bir de manevi tarafı, içi vardır yani. İçi olmayan, herhangi bir fiil, iş, ahlak, işi boş demektir, o bir işe yaramaz demektir. Yani biri eğer zahiri olarak örtünmüşse ama manevi olarak örtünmediyse o örtülü değildir. Allah katında, Allah'ın nazarında o örtülü değildir. İstediği kadar zahiri olarak örtülmüş olsun. Manevi örtüsünün de olması gerekir. Manevi örtü takva elbisesidir. Eğer takvali olursa, manevi olarak örtülmüştür. Takvasi olmamıştır ama zahiri olarak örtülmüştür. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor. Allah'a karşı sorumlu olduğunu bilmiyor. Bunun için çabasını, gayretini sarf etmiyorsa o örtülü değildir. İstediği kadar zahiri olarak örtülmüş olsun. Örtülmüş olsun. İffet de böyledir. Bir zahiri iffet vardır. Bir manevi olarak iffetli olmak vardır. Hem erkekler hem de Bayanlar için, <gülüyor> zahiri olarak kendini koruması gerekir, iffetli olması için. Bir de manevi olarak kendini koruması gerekir. Eğer o takva elbisesini giyerse, iffet elbisesini giyerse, bu durumda zahiri olarak da hiç kimseye zulmedemez, haksızlık edemez. Ne iş yaparsa yapsın, orada mutlaka hakka riayet eder. Allah'ın hakkına riayet eder, insanların hakkına riayet eder, mahlukatın varlığın hakkına riayet eder etmelidir ifetli olabilmesi için. Manevi olarak önce Allah'a karşı ifetli olmak gerekir. Allah'a karşı edepli olmak gerekir. Gönlünden Allah'a karşı en ufak bir şekilde bir suizanda bulunursa ifetli olmamış olur. Allah'ın emri karşısında, hükmü karşısında fikir beyan ederse, Allah'ın emri, Resulünün emri karşısında, eğer gönlünde hiçbir sıkıntı duymadan emrini kabul etmezse, iffetli olmamış olur. Allah'ın muamelesine karşı edepli olması gerekir, iffetli olması gerekir. Allah her neyi emretmişse olduğu gibi kabul edip çabasını, gayretini sarf etmesi gerekir. Eksik olabilir ama bütünüyle hak budur, doğru budur, güzel budur demesi gerekir ki ifetli olmuş olsun, edepli olmuş olsun. Yoksa herhangi bir şekilde gönlünden Allah'ın emrini hafife alırsa, ciddiye almazsa ya da o konuda ileri geri konuşursa bu durumda iffetini bozmuştur. Edebini bozmuştur. Edebi olmayanın, iffeti olmayanın, manevi iffeti olmayanın imani olmaz. Çünkü iman, haşyet, edep bir bütündür. İmanı varsa bu durumda Rabbinin azametini anlamıştır. Rabbini azim olarak tanımıştır. İman etmiştir. Azim olan Rabbine karşı ne yapar? Haşyet duyar. Hüşu içindedir. Rabbine karşı edeplidir. Edep yoksa demek ki haşyet de yokmuş. Haşyet yoksa demek ki muhabbet de yokmuş. İman yokmuş. Rabbini tanımıyormuş. Evet. Bir zahiri olarak ifetli olmak vardır. Bir de manevi olarak ifetli, edepli olmak vardır. İkisini beraber yapmak gerekir. Allah'a karşı ifetli olmayan, edepli olmayan. Kullarına, mahlukata karşı edepli numarası yapar. Edepli olma, ifetli olma taklidi yapar. Evet, o herhangi bir şekilde ifetli olmamış, edepli olmamış olur. Rabbine karşı edepli değilse, o ne yaparsa yapsın, hiç fark etmez. Hiçbir mana ifade etmez yani. Eğer bir kul Allah hakkında sui zanda bulunursa Allah'a ait kelimede ne buyurdu? Allah onlara lanet eder, onlara gazap eder. Evet, sui bulunmak Allah'a karşı edepsizliktir, ifetsizliktir. Onun için edep, ifet önce kulun Rabbine karşı manevi olarak takındığı tavır ve takvasıdır. Önce bu takvayı Rabbine karşı giyinmelidir. Sonra eğer Rabbine karşı ifetli olursa, edepli olursa, bütün insanlara, bütün mahlukata karşı edepli ve ifetli olur. İnşallah. Efendim Adana'dan Bayram Usta, hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Sizi Allah için <gülüyor> izliyorum. Bir sorun var. Askeri ücretin zekatı ne kadardır? Evet. Askeri ücrete zekat zaten düşmüyor ama Allah ayet-i kerimede ne Ve وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ Onlara rızık olarak verdiklerimizden onlar infak ederler. Kim? Müminler. Bu durumda Allah rızık olarak bize her neyi vermişse, evet ondan Allah yolunda infak etmek gerekir. Zekat değil. Ama infak etmek gerekir. Ne kadar? Yapabildiği kadarıyla. Genel olarak kardeşlerimize ne diyoruz? Eğer aylıkla çalışıyorsak, ayda bir maaş alıyorsak, ücret alıyorsak, bu durumda onun bir kısmını fakirlere ayrı alın. Allah müminleri anlatırken de öyle buyurdu. Onlar kendi mallarında fakirlerin paylarını ayırırlar dedi. Bu ister 5 milyon olsun, ister 100 milyon olsun, yani kendine göre yani ee, haberci ise ihtiyaçtan fazlasını demeyeyim. Evet. Böyle biraz da onların da payı olsun. Biz de Rabbimizin emrini yerine getirmiş olalım. Onun yolunda infak etmiş olalım. Evet. Bu infak bizi Rabbimize yaklaştırır. Rabbimizin yakınlığına vesile olur. Allah öyle buyurdu. Onlar infak ettiklerini Allah'a yakın olsun diye yaparlar ve bu Allah'a yakınlığa Sebep olur, vesiledir dedi Allah. Onun için. Gücümüz neye yetiyorsa o. Bunun herhangi bir sınırı yok. Az olsun, çok olsun. Ne kadar yapabiliyorsak, böyle her ay o da fakirin, ihtiyaç sahibinin, özellikle böyle yakınlarımızın, bildiklerimizin, tanıdıklarımızın e, ihtiyacını biliyorsak, onlara böyle destek olalım, yardımcı olalım, Allah yolunda infak etmiş olalım inşallah. Efendim Batman'dan bir zeytimiz korkan çocuğa muska yapabilir miyiz? Korkan çocuğa muska yapamayız. Muska yapmak doğru değildir. Biz o muska yapmayı şirk sayıyoruz. Çünkü şifayı verecek olan Allah'tır. Bununla beraber Allah Allah'ın isimleriyle dua edin dedi. Bir şeyi eğer Resulullah Efendimiz yapmamışsa o doğru değildir. Sahabe yapmamışsa o doğru bir şey değildir. O yanlıştır. Onun için mutka yapmak doğru değildir. Eğer korkuyorsa ne yapmamız gerekir? Bu durumda kendisi okuyamayacak kadar küçükse ona Felak ve Nas suresini 3'er sefer okuyup Elimize öfürmemiz gerekir. Sonra onu meshetmemiz gerekir. Ya da direkt ona öfürüp onu meshetmemiz gerekir. Eğer gece korkuyorsa, zaten çocukları büyürken evet bu hali yaşar. Bunun için korkmak, endişe etmek doğru değildir. Onun sahibi var. O ana karnındayken onu koruyan Allah'tır. Çocuk için endişe etmek doğru değildir. Allah onu korur. Nasıl ki doğduğunda bütün aileyi seferber edip O'na hizmet ettiriyorsa evet, merak etmeyelim. Allah gerekeni yapar. Ee, endişe etmek doğru değildir. Evet bunun için yapılması gereken şey muska yapmak değildir. Felakvenna suresini okuyup öfürmektir. Resulullah Efendimiz Vesselam öyle yapardı. Sahabe de öyle yapardı. Bu durumda bizim de yapmamız gereken O'dur. Evet inşallah öyle yapacağız. Efendim doğumla izleyenimiz herhangi bir tarikata girmek zorunda mıyız? Tarikata girmeyen bir insan çobansız koyunlara benzer diyen kişiler var. Bu ne kadar doğrudur? Evet. Bu e, yanlış bir kelime. <gülüyor> Belki anlaşılmayan bir kelime demek daha doğruya olur. Çoban demek sorumlu demek. Yani birilerinin bizden sorumlu olması gerekir manasında söylenmiştir. Ama doğrusu Tarikat demek, yol demek. Mezhep demek, aynı şekilde yol demektir. Gidilen yol. Varılması gereken yer manasındadır. Mezhep. Tarikat, yol. Gidilen yol. Yol, eğer Allah'ın yoluysa, sirat-i peygamberin gittiği yolsa, bu durumda her mümin ne yapmalıdır? Yola girmelidir. Peygamberinin yoluna girip, o yolu yürümelidir. Önümüzde bir peygamber olmayınca, onunla beraber yürüme imkanımız olmayınca ne yapmamız gerekir? Bu durumda onun varislerine uymak gerekir. Eğer yolu biliyorsak, buyurun yürüyelim. Bu mezhep için de böyledir, bu meşrep için, tarikat için de bu böyledir. Eğer biri Kur'an'dan hüküm çıkarabiliyorsa, bütün Kur'an'ı biliyor, ondan hüküm çıkarabilecek seviyede bir ilmi varsa, marifeti varsa, hikmeti varsa, bununla beraber hadisleri biliyor, sünneti biliyorsa, ondan hüküm çıkarabiliyorsa, onun herhangi bir mesele uyması gerekmiyor. Çünkü kendisi iştahat mertebesindedir. İştahat yapabilecek vasıftadır. Yolu biliyor ve yol, gerekeni yapar o. Ama yolu bilmiyorsa, Böyle insanlar çok istisnadır. Bu durumda yolu yürümek için birine uymak gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yok, ben kimseye uymuyorum. O zaman sen yolu gitmiyorsun. Derdin yolu gitmek değil demektir bu. Eğer derdimiz yolu gitmek olursa o zaman birine uyacağız, biriyle beraber yolu yürüyeceğiz. Bu mezhep içinde böyledir, bu tarikat içinde böyledir. Tarikat ne için gereklidir? Resul Efendimiz'in buyurduğu gibi din, iman, İslam ve ihsandan ibarettir. Üçünün beraber olması gerekir. İmanı biliyoruz. İman, Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden çok sevmektir. Bununla beraber İslam'ı biliyoruz. Evet, Allah'ın emirlerini biliyoruz. Evet, namaz, oruç, hac, zekat. Bir de ihsan mertebesi var. İhsan, Evet ne buyurdu? Allah'ı görüyormuşçasına ona abdolmandır dedi. Sen onu görmüyorsan da onun senin, seni gördüğünü, bildiğini, onun huzurunda olduğunu bilip bunu tatmandır dedi. İhsan. Ve bu aynı zamanda ihlastır. Eğer imanda, eğer ibadette, İslam'da ihlas yoksa o bir mana ifade etmiyor. İhlasa sahip olabilmek için Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşayabilmek için işte o zaman bir müşid hamil lazım. Birine uyman gerekir. Gerekir ki onun kazandığını onunla beraber kazanabilesin. Bu iman, İslam, ihsan birbirinden ayrılmaz. Ayrılırsa ne olur? Ayrılırsa iman da iman olmaktan çıkar, İslam da İslam'dan olmaktan çıkar. Veya ihsan ihsan olmaktan çıkar. Eğer biri olmazsa. Onun için mutlaka bir rehbere ihtiyaç vardır. Eğer yolu gideceksek yol vuslat yoludur. Allah'a vasıl olma yoludur. Allah'a dost olma yoludur. Kendi kendimize ben şunu şöyle yaparım kazanırım demek kendi kendimizi kandırmaktır. Herhangi bir işi, bir mesleği öğrenirken gidip onu ustasından öğreniyoruz. Ben kendi kendime bu işi yaparım dersek yapabilir miyiz? Yapmamız mümkün değildir. Bu durumda işi birinden öğrenmemiz gerekir. Eğer söz konusu Allah'a kulluksa, abd olmaksa, peygamberi bir hayatı yaşamaksa, Allah'a yolculuk yapıp Allah'a vasıl olmaksa, nefsimizi tezkiye edip, terbiye edip, temizlemekse bu durumda bir öndere, bir rehbere ihtiyaç olmaz mı? Olmaz dersek, bu durumda ben böyle iyiyim demiş oluruz. Değişmeyi, daha doğrusu büyümeyi kabul etmiyorum demektir. Şimdiye kadar sayısını Allah'ın bildiği kadar, Allah dostu veli gelmiştir. Hepsi bir müşidik tabi olmuş, yani kardeşimizin tabiriyle bir tarikata girmiş, onunla beraber yolu yürümüş, nefsini teskiye etmiş, o manevi yolculuğunu yapmış. Allah'a vasıl olup, Allah'a dost olmuş, veli olmuştur. Evet, Veliyet kapısı Allah'ın bütün kullarına açıktır. Allah kulluğunu kendine davet ediyor, iman etmeye davet ediyor. Ne burada et kelimede. Kullarım sana beni sorarlar. Ben yakınım. Benim beni davet edenin, bana dua edenin duasına, davetine icabet ederim. Söyle onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler. O zaman asıl bir mezhebe uymak, bir meşrebe uymak kamil manada iman etmek içindir. Allah'ın davetine icabet etmek içindir. Bütün ameller imani kemara erdirmek içindir. Kamil insan deyince, kamil manada iman etmiş insan. Allah'a aşık insan. Rabbini bilen, Rabbini tanıyan, bununla beraber Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Evet, Allah'a aşık olacak ki, Allah da onu sevecek ki kendini ona tanıtsın. Onu dostluğuna kabul etsin. Onu huzuruna kabul etsin. Bir mürşidi kameli olmadan, bir rehber olmadan bu asla mümkün olmaz. Kendi kendimize yaparız dersek, hayal kurmuş oluruz. Onun için Allah ne buyurmuş dair-i kerimede? <gülüyor> Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın. Eğer veli olan mürşidi bulamazsan dedi Allah, bu durumda sen delalette kaldın demektir. Mutlaka herkesin bir mürşidi vardır. Bir değil. Belki birkaç mürşidi vardır. Allah'tan olan, veli olan mürşidi kabul etmeyenler kendine başka mürşitler bulurlar. Önderler, rehberler bulurlar. Hayatlarını yaşarken onları kendine örnek alırlar. Onlar onun mürşidi olmuş olur. Eğer kendisine örnek aldığı, tabi olduğu, uyduğu veli olan mürşitse o da onunla beraber veli olur. Yoksa mürşidi veli olan mürşit değilse bu durumda o da, kime uyduysa onun gibi olur en fazla. Bu durumda, müşid Kamil gerekli midir, tarikat gerekli midir, mezhep gerekli midir, yol gerekli midir, değil midir? Mutlaka gereklidir. Olmazsa, olmaz. <gülüyor> Müşid-i Kamil'e tabi olurken, o koyun gibi onu güçsün diye değil, onu Hazreti insan İnsan yapsın diye, onu şahsiyet sahibi yapsın diye, o Allah'a abdolsun diye, aşık olsun diye, Allah'a dost olsun diye ona tabi olur, olmalıdır. Eğer yürüdüğü yol böyle bir yoldaysa, bu durumda evet, kime tabi olursa olsun, işte o zaman tabi olduğu kimseler, bu işte bir parti olsun, ister bu bir cemaat olsun, ister başka bir şey olsun, ister ona tarikat denmiş olsun, veli denmiş olsun, şeyh denmiş olsun. Eğer söylediğim vasıftaki hale getirmiyorsa onu, Hazreti insan yapmıyorsa, ona Rabbini tanıtmıyorsa, vahyini anlatıp onun nefsini teskiye etmiyorsa, onu Allah'a taşımıyorsa, ona bilmediklerini öğretmiyorsa, onu Hazreti insan yapmıyorsa, her gün biraz daha Allah'a yaklaştırmıyorsa, işte o cemaat, o tarikat, o şey, o parti ne yapmıştır? Onu bir koyun gibi yutmuş, bir koyun muamelesi yapmıştır ona. Hiç kimse Hazreti insana bu muameleyi yapma hakkına sahip değildir. Allah bunun hesabını sorar. Neşid-i Kamil demek hizmetçi demektir. Allah yolunun hizmetçisi. Allah yolunun yolcularının hizmetçisi demektir. Onları hizmet ederek taşır. Onlara koyun muamelesi yaparak değil, onlara hazreti insan muamelesi yapar ve onları taşır. Evet. Eminim bizlerimiz yetim birinin evine gittiğimizde orada ikram edileni yememiz doğru mudur? Saygılar ellerinizden öperim demişler. Allah efendim. razı olsun. Yanlış anlaşılmış bir konu. Daha doğrusu Allah'ın vahiyinden mahrum kalınca birileri bize dinimizi öğretmeye kalkışıyor. Artık bilerek mi diyeyim yoksa bilmeden mi yapıyor diyeyim? Ondan da emin değiliz. Allah ait Kerim'de buyuruyor ki yetimlerin mallarına haksızlıkla yaklaşmayın. Onların mallarını kendi mallarınızmış gibi mallarınıza katmayın dedi. Yetim çünkü evet, babasını kaybetmiş bu durumda. Eğer babasından ona miras kalmışsa birileri onların daha doğrusu onun akrabalarının yakınlarının Onların mallarını alıp kendi mallarına evet, katmamalarını söylüyor Allah. Haksızlığa yaklaşmayın ama güzellikle o ayrı, müstesna dedi. Onlar sizin kardeşinizdir buyuruyor. Yetimin evinde elbette ki yemek yemesi gerekir, yenmek yenmezse. Bu onlara hakarettir. Bu onları küçümsemektir. Görüyoruz mesela, duyuyoruz, biliyoruz. Gidiyor yetimlerin evine. Sonra işte yetimlerin yemeği yiyilmez diye orada yemek yemiyor. Çocuklar soruyor, anne niye bunlar daha önce burada yemek yiyordu. şimdi niye yemeğimizi yemiyor? Ne diyecek anne onlara? İşte babanızı kaybettiniz, de ondan. Biz kötü duruma düştük demektir bu. Bu onları üzüyor. Evet, yetimlerin evine gittiklerinde onlara yetimliğini Yetimliklerini hissettirmemeleri gerekir. Yemesi de gerekir, içmesi de gerekir, gülmesi de gerekir, onları sevmesi de gerekir. Bununla beraber onları ziyaret ederken, mümkünse, gücü yetkiyorsa, giderken ellerine bir şeyler götürüp onlara ikramda bulunsun. Hem kendisi yesin, hem onlar yesin. Ya da bir sefer iki kilo şeker götürsün. 20 sefer gidip orada çay içsin. Bak yine onların malını yememiş olur. Ama onların mali yenmez demek onlara hakarettir. Onlara karşı saygısızlıktır. Onları küçümsemektir. Yetimin sahibi Allah'tır. Evet, o, onları incitmek Allah'a gider. Yetimin gönlünü incitmek evet, Allah'ı incitmek demektir. Bu kadar tehlikeli bir şeydir. Evet, onun için Onların evinde yemelidir, içmelidir, gülmelidir, onları sevmelidir. Onlara yetimliklerini hissettirmemelidir, tattırmamalidir. Onu kendi ailesinden kabul etmelidir. Buna beraber böyle yetimin evinde bir şey gelmez diyenlere, söyle bakayım demek lazım. Hangi ayette Allah böyle söyledi? Ayeti oku bakayım, Allah ne söylemiş? Söyle biz de bilelim, biz de onu yapmayalım. Yoksa bu sizin kendi kendinize ürettiğiniz dininiz midir? Yoksa hükmü siz mi veriyorsunuz? Evet, böyle olmaz. Evet, inşallah kardeşimiz e, anladı ne demek istediğimizi. Kardeşlerimiz böyle yapmalıdır. Yetimleri kendi ailesiymiş gibi sevmeli, korumalı, buna beraber onlara ikramda bulunmalıdır. Buna beraber onların ikramını da kabul etmelidir. Allah onların ikramını kabul etmeyin demedi. Onların mallarını haksızlıkla kendi malınıza katmayın dedi. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Evet. Efendim Kocaeli'den Abdullahif. Latif. Selamun Aleyküm Efendim. Sizi çok seviyoruz ve sizi çok özledik. Duanıza muhtaçız. Allah razı olsun. Hem Abdülhatif kardeşimize hem oradaki kardeşlerimize selam olsun. Allah razı olsun inşallah. Efendim bir izleyicimiz selamun aleyküm. Sizi Her çok selamun. seviyor. Her zaman dinliyoruz. Size sorum, soru ve sorunlara ayet ve istiğfarla cevap programımız, programındaki okuduğunuz kırmızı ciddi kitabı öğrenip ben de okumak istiyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Önümüzdeki kırmızı ciltli kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Önümüzde sadece Kur'an-ı Kerim vardır. Ayetleri okuyoruz. Ayetlere biz cevap veriyoruz. Okuduğumuz ayetlere cevap veriyoruz. Bunu Ramazan ayındaki o mukabele karşılığında yapmış olduk. Yani böyle sadece seni okuyup mukabele değil, bir de Allah'ın ayetlerini böyle okuyup bizim cevap vermemiz gerekir dedik. Nasıl cevap vermemiz gerekir? Kısaca ben sadece orada, e, tabii e, baştan sona bir kısmını yapmaya çalıştık, kısım kısım. Orada herhangi bir kitap yoktur. Önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyup, onlara, o ayetlere biz cevap vermeye çalışacağız. Dedi ki, bütün kardeşlerimiz, en azından Ramazan ayında bir sefer, böyle Kur'an-ı Kerim'i e, okumaları gerekir. Okuduktan sonra her bir ayeti, ya da birkaç ayet okuyup, bir bölüm okuyup, bir konu okuyup Allah'a cevap vermelidir, ayetlere cevap vermelidir. Neyle? ile istiğfarla, hamdla, şükürle, tekbirle, duayla cevap vermelidir dedik. Hatim böyle okunur dedik. mukabele böyle yapılır dedik. Böyle olması gerekir. Hem imanımızı tazelemiş oluruz hem Rabbimize tövbe ve istiğfarda bulunmuş, duada bulunmuş oluruz dedik. Evet, önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'dir. Ee, ayetlere biz cevap veriyoruz. Ee, kardeşimiz isterse inşallah e, o kitap haline geldiğinde ona hediye olarak göndeririz. Hem, e, okumuş olur. Bir sadece özetle kısaca cevap verdi ki e, nasıl cevap verilir diye anlaşılsın diyedir yalnız. efendim Diyarbakır'dan Ahmet babam çalıştığı iş yerinden zam istedi ama zam yerine ona bana öğrenci olduğum için burs verdiler. Babamla birlikte bir şoför daha var yanlarında. Onun çocukları da yok ama babam sadece patron gizliden burs veriyor. Aldığımız iş yeri aldığımız iş yeri çok iyi çalıştığı için sürekli bankalardan İnsanlardan faizli para alıyor, iş yerleri büyük paralarla dönüyor. İş yeri de petrol ofisidir, aldığım burs için babam 5 çocuk okutuyor. 1600 lira maaş alıyor, bildiğim yetmiyor diyor. Şükür Allah'a çarkımız dönüyor Allah'ın izniyle. Biz de iş yerinin bu denli faizli paraya karıştığını biliyoruz. Şüpheye düştüm, aldığımız paranın haram olup olmadığını sormak istiyorum. <gülüyor> Herhangi bir iş yerinde çalıştığımızda gayrimeşru olan elbette ki hariçtir. Aldığımız para kesinlikle helaldir. İster bu parayı devletten almış olalım, bir devlet dairesinde çalışmış olalım. ister herhangi birinin yanında, bir fabrikada, başka bir iş yerinde çalışmış olalım. Biz kendi emeğimizin karşılığını alıyoruz. Onun parasından bir şey almıyoruz. Orada emek sarf ediyoruz, kendi emegimizin karşılığını alıyoruz. Çarşan biri çalışırken işini ihmal ederse, eksik yaparsa işte o zaman onun parasında da e, helal ya da haram diye söz konusu bir şey olur. Ama eğer biri çalışıyor ve emeginin karşılığını alıyorsa o ona kesinlikle heraldır. E, herhangi bir şüphe duymak doğru değildir. Bunun için Burs da vermiş olur, zam da yapmış olur. O fark etmez. Ne verirse versin. O onun hakkıdır ve helaldir. Evet. Efendim İzmir'den Cihan Dıdık, selamun aleyküm hocam. Benim evet, sorum, selam. ben namaz kılarken huşuyu sağlayamıyorum demiş. Huşu Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmak demektir. Allah'ın huzurunda olduğumuzu tadabilmek için mutlaka imanımızın kamil olması gerekir. İmanın kemalatı ne kadarsa, huşu o kadardır, haşyet o kadardır, edep o kadardır. İman neye göredir? İman da marifete göredir. Yani ne kadar Rabbimizi biliyorsak, tanıyorsak, el-esma-ül Allah'ın tanıttığı gibi ne kadar biliyor, tanıyorsak o kadar Rabbimizi tanıma bununla beraber sevme imkanımız vardır. Marifetimiz kadar. Yani Rabbimizi tanıdığımız kadarıyla onu severiz. Bu durumda eğer huşu yoksa bu durumda marifette eksiklik var. Allah'ı bilmede, tanımada eksiklik var. Dolayısıyla İmanda eksiklik olmuş olur. Haşiyette, huşuda, edepte beraberinde eksik olmuş olur. Yapmamız gereken şey marifetimizi artırmaktır. Rabbimizi tanımaya çalışmaktır. Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür edip Allah bu isimlerle bana nasıl muamelede bulunmuş deyip onu anlamaya çalışmaktır. Bir de Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmektir. Evet. Bu bizim imanımızı artırır. Allah'ın ayet-i keriminde buyurduğu gibi Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Evet. Okuyu okuduğunda, anladığında, anlamak için tefekkür ettiğinde evet, imanı artar. Bu durumda hoşuda olur, harşet de olur, edep de olur, muhabbet de olur. Evet, Allah'ın huzurundan ayrılmak istemez. Neden? Çünkü Rabbini seviyor. Rabbinin kendisini sevdiğini biliyor. Bunu tadıyor. Huzurdan ayrılmak istemez. Hoşu o zamanı olur. Evet. Efendim bir izlenimiz Rabıtayı açıklar mısınız? Buna gizlişir diyenler var. Allah razı olsun demiş efendim. Rabıta. Rabıta demek gönlünü rapt etmek demek. Allah ayet-i kerimede savaş esnasında Allah sizin gönüllerinizi rapt etti. Birbirine rapt etti, birbirine bağladı. Ayaklarınızı evet, sabit kıldı. Allah yolunda savaşmakta, cihad etmekte ayaklarınızı sabit kıldı. Neden, nasıl yaptı onu? Gönüllerinizi birbirine rapt ederek. Sizi bir ve beraber eğledi. Dolayısıyla gönülleri rapt ederken hepsinin birden birde evet, gönülleri Allah'a rapt oluyor. Allah'ın da Resulüne rapt oluyor. Allah için oradan Allah'a rapt olmuş olur. Allah için canlarını ortaya koydular. Koydular ve savaşı kazandılar. Eğer gönülleri rapt olmasaydı bir ve beraber olamazlardı. Bunu Allah yaptı yalnız. Aynı şekilde Allah öyle burada ayet-i kerimede. Siz daha önce birbirinize düşmanken Allah size ülfeti verdi. Kalplerinizi, gönüllerinizi birbirine birleştirdi. Eğer Allah bunu yapmasaydı, bütün dünyayı verseydiniz bunu yapamazdınız. Evet. Yine Allah orada kalplerini birbiriyle birleştiriyor. Bu, muhabbetin birleştiği yerdir. Yani kalpler birbirine rapt olurken, muhabbet raptıyla rapt oluyor. Rabuta neden olması gerekir? Bütün sahabe, gönlünü Resulullah Efendimiz'e rapt ediyor. Rabuta yapıyor yani. Gönlünü onunla beraber ediyor etmesi gerekir mi? Elbette ki etmesi gerekir. Etmezse zaten ne sahabe olur ne de iman edip tabi olmuş olur. Allah Resulü'me tabi olun derken de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da siz sevsin. Tabi olmak için senin gönlünü ona raptetmen gerekmiyor <gülüyor> mu? <mi>? Acaba Resulullah <gülüyor> Efendimiz nasıl yapmış? Benim de onun gibi yapmam gerekir. Acaba bu konuda ne söylemiş? Nasıl hareket etmiş? Nasıl düşünmüş? Dediğimizde zaten gönlümüzü ona rapt ediyoruz. Onun için bütün müminler aynı zamanda evet, peygamberine rabuta yapıyor. Gönlünü rapt ediyor. Ne kadar gönlünü rapt edip gerekeni yaparsa o kadar Allah'ın sevgisine layık olur. Tabi olmuş olur, Allah'ın sevgisine layık olmuş olur. Eğer birinin kendi peygamberine rabutası yoksa bu durumda onun imanı yok demek, onun tabiyyeti yok demektir. Rabıtasız olmaz. Allah e, ayet kelimesinde buyuruyordu: "Ya yuhel amenu isbiuru ve sabiru ve rabi'tu wa taqallaha la alaikum Ey iman edenler sabredin. Sabredin, sabırlı olun. Yani sabırlı olarak sabredin. Bununla beraber Rabıtali olun dedi. Eğer sizin takvanız varsa, siz takva sahibiyseniz, Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilip kabul ediyorsanız, Rabıtali olun dedi. Eğer Rabıtali olursanız, felaha erersiniz. Erersiniz. Bu Ali İmran Suresi 200. ayettir. Son ayet. Ali İmran Suresi'nin son ayeti. Allah rabıtali olmamızı emretti bir kere. Sabırlı ve e, rabıtali olmamızı emretti. Yoksa felah yok. Yoksa takvamız yokmuş. Rabıtali olanlar sabırlı olur, takvali olmuş olur. Evet, bir müşid-i rabıta gerekli midir? Elbette ki. Eğer o Allah yolunda yürüyorsa, Allah'a davet ediyorsa, Allah'a taşıyorsa, Allah'ın vahyiyle yolu yürüyor ve hadi beraber yürüyelim diyorsa, bu durumda ona rapıta yapmak ne demektir? Onunla beraber yolu yürümek demektir. Onunla beraber Allah'ın vahyine uymak demektir. Onunla beraber Allah'ın Resulüne tabi olmak demektir. Allah hep beraber Allah'ın ipine sarılın demedi mi? Dedi. Tek başımıza ben Allah'ın ipine sarılırım dersek Allah bunu kabul eder mi? Etmez. Hep beraber sarılın dedi. Toptan hep beraber sarılın dedi. Cemaat halinde sarılın yani bulunduğun yerde. Evet. Nerede? Mutlaka cemaat halinde Allah'ın ipine sarılıp yolu yürümen gerekiyor. Sirat-i üzerinde yürümen gerekiyor. Allah'ın ayetlerini hayatında yaşaman gerekiyor bir fert olarak yapmamız gereken kulluğumuz, ibadetimiz vardır. Bir de cemaat halinde yapmamız gerekenler vardır. Bunun için cemaat halinde yürümemiz gerekir. Ve cemaatin de bir imamı vardır. Cemaate namaz kıldığımızda bir imam önde midir? Evet. Hepimiz ona tabi olduk mu? Olduk. Hepimiz gönlümüzü ona rapt ettik mi? Ettik. İmam kabul ettiysek. Hatta biz okumuyoruz. O bizim adımıza okuyor. Ya da onu okuduğunu tekrar ediyoruz. Nasıl ki zahiri olarak namaz kıldığımızda bir imamımız varsa bir de manevi olarak bizim bir imamımızın olması gerekir. Çünkü Allah'ın huzurunda durmayı öğrenmemiz gerekir. Allah'ın huzurunda durup onun sirat-i müstakiminde yürümemiz koşmamız gerekir. Bunun içinde manevi bir imam gerekir. İşte Müşid-i Kamil manevi imam demektir. Bununla beraber Evet, ona rapt edip, yolu onunla beraber yürümek demektir. Evet. Rabata gereklidir. Rabata farzdır. Allah'ın emridir. Ha, yapabiliyorsan tercih nedir? Eğer Resulullah Efendimiz'e rabatayı yapabiliyorsan, buyrun yap. Namaza durduğunda Resulullah Efendimiz önümdedir. Ben onu imam olarak kabul ediyorum. O benim önümdedir diyebiliyorsan, onu önünde bulabiliyorsan, o sana namaz kıldırıyorsa, tamam yap. Ama yok. Cemaati de kabul etmiyorum, imamı da kabul etmiyorum, yoru da kabul etmiyorum diyorsak, bu durumda biz büyümeyi kabul etmiyoruz. Allah'a dost olmak için, Allah'a dost olanlara uymayı kabul edemiyoruz. Bu nedir? Bu, Kibirlenmektir, kendini müstahini görmektir. Yani biri birini sevince, gönlü onunla meşgul olunca ona rabata yapmış oluyor mu? Oluyor. Rabata şirktir diyenler, gönlüleri neyle meşgul ediyorlar? Merak ediyoruz. Dünyayla meşgul oluyor, insanlarla meşgul oluyor, başka şeylerle meşgul oluyor. Gönlünü ona rapt etmiş, o şirk olmuyor. Allah'a dost olmak için bir Allah dostuna gönlünü raptetmiş, etmiş, onu sevmiş, onunla beraber olmuş. Bununla beraber ben de bunun gibi yapayım, Allah'a dost olayım diyen şirke düşüyor, öyle mi? Şeytana rapta yapınca bir şey olmuyor, Allah dostuna rapta yapınca şirk oluyor. Kim söylüyor bunu? Bunu şeytan söylüyor. Evet, bu cahillerin sözüdür ya da hainlerin sözüdür. Efendim Diyarbakır'dan Pervin Şimşek. Hocam bir çift boşandıktan sonra çocuğunun dinen iki yaşına kadar annede kalma zorunluluğu var diye duydum. İki yaşından sonra ise babaya veriliyormuş. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Allah çocuğun emdirilmesi için iki tam sene dedi. Çocuk emdirilir. Eğer ana baba ayrılırlarsa bu durumda Allah buyurdu ki eğer ikisi anlaşırlarsa, çocuk yüzünden, evladı yüzünden ne ana ne de baba mağdur edilmemelidir dedi. İkisi için birden söylüyor. Ne ana ne de baba mağdur edilmemelidir. Eğer ikisi anlaşırlarsa, anne çocuğu emzirir ama çocuğun bakımı babaya aittir dedi. Örfe göre, durumuna göre, gücüne göre anne çocuğu emzirirken o ona nafaka verecek dedi. Ne kadar süreyle çocuğun süt emme süresi, Allah en az iki senedir dedi. Ölçüsü öyledir. İki seneye kadar e, çocuğun süte ihtiyacı vardır. Ana sütüne ihtiyacı vardır. Ondan sonra ihtiyacı e, yok sayılır. Allah böyle buyursa bu böyledir. O zamana kadar veya e, ne kadar artık emzirmek isterse ama mağdur edilmemelidir. Yani anne buna zorlanamaz dedi. Anne bunu kabul ederse bu durumda anne çocuğu emzirir, baba da onun nafakasını verir. Çocuğun bakımı, onun büyütülmesi, yetiştirilmesi babaya ait olduğu için bu böyledir. Çünkü Allah işi, çalışmayı, kazanmayı erkeğe yüklenmiştir. Bu sorumluluk erkeğe aittir. Onun için nafakayı da ona yüklüyor. Anneye git çalış para kazan dememiştir. Evet, şimdiki durumda millet artık kendine göre hüküm verip, kendine göre yapmaya çalışıyor. Bu durumda Allah'ın hükmü ortaya geldiğinde de nasıl yapılması gerekir onu anlamıyor. Önceden yanlış yapılmış, yanlış düşünülmüş daha doğrusu. Ona sonra evet, ona bakmak babaya ait olduğu için ona teslim edilmesi gerekir. Ama anne baba anlaşırlarsa bu durumda, işbirinin mağdur edilmemesi gerekir. Özellikle burada Allah annenin mağdur edilmemesini söylüyor. Eğer anne evladına bakmaya devam etmek isterse o baba onu zorlayamaz ama bunu isterse aralarında anlaşırlarsa bu durumda nafaka ödemeye de devam eder. Büyüdüğü için bu sefer başka da ihtiyaçları olur. Artık tüm Mehmet göre başka ihtiyaçları vardır. Nafakayı ona göre bu sefer ödemesi gerekir. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Ayrılmış olsanız da aranızdaki iyiliği unutmayın dedi. Aranızdaki iyiliği unutmayın. Çünkü siz birbirinizden evet, istifade etmişsiniz. Birbirinize teşekkür borcunuz vardır sizin. Eğer artık iş ayrılma noktasına gelmişse orada geçmişi bir kalemde çizip atmayın. Her halükarda siz mümin kardeşisiniz. Birbiriniz için iyilik düşünün dedi. İyiliği, aranızdaki iyiliği düşünmeyin, düşünün dedi. Bunu unutmayın dedi. Birbirimize düşman olmuyoruz. Oldu, anlaşamadık, ayrılacağız. Hepsi o kadar. Ama mümin olarak kardeşliğimiz devam ediyor. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Ama Allah'a iman etmeyenler böyle düşünmüyor yalnız. İmanı yok çünkü. Kendini onun sahibi gibi görüyor. Sanki e, felaket olmuş gibi. Allah ne buyurdu? Anlaşamadınızsa ayrılın. Allah lütfundan ikinize de ikram eder. Rezak Allah'tır dedi. Korkmayın dedi. Evet. Ne olursa olsun birbirimize mümin kardeşi olarak bakıp birbirimize muameleyi öyle yapmamız gerekir. Eğer bir de evladımız varsa, çocuğumuz varsa yani şu senindir bu benimdir dememiz doğru değil. Çocuk için en güzeli, en hayalisi neyse istişare edip kararı öyle vermek lazım. Çocuk nerede rahat ediyorsa, nerede daha rahat büyüyebiliyorsa, sıkıntı çekmiyorsa, ananın, babanın ikisini de o şekilde fedakarlık yapıp doğruyu öyle tercih etmeleri gerekir. Evet. Yoksa Allah şurada olsun, burada olsun demiyor. Bunu böyle anlayalım. Efendim Ankara'dan Nuran. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. 6 yıllık evliyim. 2 ve 3 yaşında 2 oğlum var ve şu anda şu anda da 9 aylık hamileyim. Bir oğlumuz daha olacak. Sorum şu. Eşim benden istediği her şeyi yapmamı istiyor yoksa üstüme bir evlilik, bir evlilik daha yapacağını söylüyor. Oysaki ben evime, çocuğuma iyi bakmaya çalışıyorum. Sadece haftada bir gün dışarı çıkarım, eşime gücümün yettiği kadar itaat etmeye çalışırım. Çirkin de değilim, eşimin evlilikle ilgili bu hakkı kullanması hangi durumlarda geçerlidir? Ve bu davranışı doğru mu? Böyle bir durumda boşanırım dedim, kabul etmedi, benden vazgeçmeyeceğini söyledi. Ve bu ikinci evliliği kabul etmeye zorluyor, beni aksi halde çocuklarla tehdit ediyor, ne yapmalıyım? Tek hatam, evlenirken eşim çok evlilikten yana görüşünü bildirmişti. Ben de onu çok sevdiğimden onu kaybetmemek için kabul etmiştim. Ama şimdi bu çok çok ağır geliyor. Ne yapmalıyım? Evet. Önce verilen söz sorumluluğu gerektirir. Anlaşma yapmış önceden. Şartlarını söylemiş adam. Buna beraber onu tehdit etmeye, çocuklarıyla tehdit etmeye de hakkı yoktur. Söyledim biraz önce. Aranızdaki iyiliği unutmayın dedi Allah. İyilik yapmayı unutmayın dedi. Ne olursa olsun herkesin tercih yapma hakkı vardır. Eğer herhangi bir konuda Allah kulünü serbest bırakmışsa, o da tercihini öyle yapıyorsa, bu durumda ötekinin de tercih etme hakkı vardır. Yani, evet, kadının da ben boşanırım deme hakkı vardır. Herkes kendi tercihini, kendisi yapmalıdır. Buna beraber bir şeyi, eğer Allah izin vermişse, müsaade etmişse, orada söz söylenmez. Yok olmaz, caiz değildir, doğru değildir denebilir mi? Denmez. Tercih onlara kalmıştır. Bu tamamen onlara ait bir tercihtir. Evet. Efendim bir izleyicimiz, sahabelerin derecesi geçilebilir mi? geçilebilirse bunu bir tek Hazreti Mehdi mi geçebilir? Evet. Sahabeler de herkes gibi beşerdi, insandı. Onlar Allah'a iman edip, Resulüne iman edip malarıyla, canlarıyla cihad ettiler, hicret ettiler, savaştılar. Her şeylerini Hayatlarını ortaya koyup Allah yolunda hizmet ettiler. Bundan dolayı kazandılar. Bundan dolayı dereceleri yüksek oldu. Eğer biri onların yaptığını yaparsa, onlardan herhangi birinin yaptığından fazlasını yaparsa, bu durumda o sahabeyi geçmiş olur mu, olmaz mı? Elbette ki olur. Eğer Allah size yaptıklarınızın karşılığı vardır dediyse, eğer yaptıklarımız onlardan, onlarınkinden daha fazla olduysa onları onlardan herhangi birini geçmiş oluyor muyuz? Geçmiş oluyoruz. O konuda onu geçmiş oluyoruz. Ama öncelikle onları anlamaya çalışırken yaptıklarını değil imanlarını anlamak gerekir. İmanlarını. İmanda geçebilirsek doğrudur. O zaman geçeriz. Mesela amelde değil, mesela imanda geçebilmektir eğer imanda geçtik, amelde de geçtiysek geçmişiz. Sadece Mehdi geçer demek bu doğru değildir, bu yanlıştır. Mehdi değil. Bütün müminler Mehdi'dir, Mehdi olmalıdır. Olmak zorundadır. Yani hidayette olmak zorundadır. Hidayete de davet etmek zorundadır. Allah kıyamete kadar bu hakkı bütün kullarına vermiştir. Şu anda da sahabe gibi insanlar vardır. Hem de çok Onların yaptığı gibi yapanlar vardır. Onların iman ettiği gibi iman edenler vardır. Dolayısıyla onların kazandığını kazanmıştır. Onlardan herhangi birinden fazlasını fazlasını yapmışsa elbette ki onları da geçmiştir. Yoksa onlar özel insanlar diye demek doğru değildir. Bu zulüm, bu haksızlık, bu Allah'a zulmü isnat etmek demektir. Haşa. Eğer onlar İman ettiyse, gerekeni yaptıysa şimdi de kıyamete kadar iman edip gerekeni yapanlar da aynı şekilde onların kazandığını kazanır. Evet. Efendim ayrıca demiş, levlaki hadisi sahih midir? levlaki hadisi sahihtir ama e, okunurken bir kısmı okunuyor, bir kısmı okunmuyor, onun için anlaşılmıyor. ve bu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'ın ilk yarattığı nur benim nurumdur. Hakikat-i Muhammedi yani sonra Allah o nurdan sayısını onun bildiği kadar çokça evet insan yarattı. Sayısını Allah'ın bildiği kadar çokça insan yarattı. Sonra onlara hitap etti. Bana hitap etti demiyor onlara her bir insana tek tek hitap etti. Evet, levla ke levla ke le aflak. Her birine tek tek bunu söyledi. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Kainatı yaratmazdım. Senin için yaratmışım. Allah ayeti kerimede yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsinin hepsini insanın hizmetine verdim dedi. İnsanın hizmetine. Sizin hizmetinize verdim dedi. Bu durumda onu Resulullah Efendimiz'in hizmetine vermemiş. insanın hizmetini. Hazreti Adem dünyaya geldiğinde tek başına idi. Bu durumda hepsi Hazreti Adem'in hizmetindeydi. En son insan kalana kadar hepsi ona hizmet ediyor. Şu anda bize hizmet ediyor. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa. Resulullah Efendimiz yok hayatta. Bunu ona sadece böyle mal etmek yanlıştı. Bunu anlamamaktı. Bütün ruhlar Allah'ın kendinden nefret gibi ruh değil miydir? Evet. Allah öyle buyurdu. Bu durumda bu hitabı her bir insana tek tek yapmıştır. Kıymetini bil diye, şerefini bil diye. Her şeyi senin hizmetine vermişim. Senin için yaratmışım. Seni de kendim için yaratmışım ki sen bana abdolasın. Bunu böyle anlamak gerekir. Böyle anladığımızda doğruyu anlamış oluruz. Bunun sahih olduğunu anlamış oluruz. Ama bir bölümünü okuma. Sadece işte Allah Resulullah Efendimiz'e böyle söyledi. Peki sana ne söyledi? Allah de ki ben de sizin gibi bir beşerim demedi mi? اَنَا بَشَرَنُ مِشْلُكُمْ Öyle söyledi. Evet. Bütün insanlar, peygamberler de buna dahildir. Hepsi evet o Çalışarak bunu kazanmıştır. Bunu hak etmiştir. Buna layık olmuştur. Meleklerin secde ettiği varlık, Allah'ın kendisine nefret ettiği ruh olan varlıktır. Bu Bütün insanlar için böyle bir imkan var mıdır? Kendi kendisi olma hakkı var mıdır? İmkanı var mıdır? Evet. evet. Sahihtir. Buna beraber her bir insan kendini o hitaba muhatap olarak görmelidir. Manevi açıdan ne zaman kul oraya varırsa, Allah'ın o kendisine nefetiği ruhun o makamına varırsa, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi andolsun ki seni yarattığım ilk günkü gibi tek başına huzuruma geldin. O makama geldiğinde, o tek başına Allah ile baş başa olduğun, seni tek başına yarattığı o makama geldiğinde bu hitabı kul alır. Allah bu hitabı aynen ona yapar. Evet. Efendim izninizle bir ara verebilmeyiz. Tabii. Teşekkürler efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.